Det är chilling, Barbara. İyi haftalar, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta dünya gündeminde Paris Foto vardı, Paris'teki fotoğraf fuarı. Ben de hazır bu vesileyle Türkiye'de fotoğrafın ustalarından bir ismi Berlin'deki bir projesi vesilesiyle ağırlamak istedim. Konuğum Sıtkı Kösemen, Sıtkı hoş geldin. Hoş bulduk. Berlin Art Project'te bir sergim var. 13 Ekim'de başladı. 15 Aralık'a kadar yolu Berlin'e düşecekler için ziyareti mümkün. Biraz Berlin Art Project'ten bahsetmek istiyorum. 2006 yılında kurulmuş bir kurum burası Berlin'de. Ağırlıklı olarak aslında genç ve yükselen sanatçılarla çalışıyorlar. Sen usta bir sanatçısın aslında ona da değineceğim. 10 yıldan uzun süredir. Ee, sanatçıların kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı oluyorlar, onların tanıtımını e, sağlıyorlar, onlara yeni sergiler düzenlemeleri için ya da yeni üretimlerde bulunmaları için destekliyorlar. Ee, temsil ettikleri sanatçılar içinde Türkiye'den de isimler var. Yaşam Şaşmazer gibi, Joanna Cohen gibi, Eda Soylu gibi. Özellikle 2016 yani geçtiğimiz yıl itibariyle de İstanbul'daki sanatçıları vurguladılar. Sen onlarla düzenli olarak çalışan, onların temsil ettiği bir sanatçı değilsin ama Sıtkı Kösemen gibi usta sanatçılarında sergisini yaparak biraz böyle İstanbul odaklı İstanbul sanat pratiklerini tanıtma yönelik de projeleri var. Geçtiğimiz yaz Buğra Erol'un bir sergisini yapmışlardı. Yeni sezona ise bu sezona ise Sıtkı Kösemen'in yani senin bir kişisel serginle açtılar. 13 Ekim'de başladı 15 Aralık'a kadar Retrace Memory and Scenery yani izler, bellek ve manzara gibi Türkçeleştirebilirim. Böyle bir kişisel sergini ağırlıyorlar. Senin zaten kişisel anı ve manzaralarını yansıttığın Ee, bir sergi bu. Boş alanlar, duvarlardaki eskimiş gazete küpürleri, sıklıkla insan zaten kullandığı gibi insan figürleri ama mekansal bağlam içinde insan figürlerini görmek mümkün. Çok farklı görüntülerden oluşuyor. Ee, daha önce 42 Maslak'ta, oranın Art Space'inde yaptığım bir sergide de bazı örneklerini görmüştük. Evet. Ee, orada olduğu gibi 70'lerin sonunda 1970'lerin sonunda Ortaköy'de faaliyetini durduran, kapanan eski bir Yahudi erkek okulu, bir yurt aynı zamanda. Ee, oradan esinlenerek orada çektiğim fotoğraflarla bir araya getirdiğim bir seri. Hemen buradan başlamak istiyorum zaten. İzler, bellek ve manzara diyorsun ve özellikle keşfetmeye çalıştığım bir bellek var. Bu eski Yahudi lisesi, oraya atıfta bulunuyorsun. Kolektif belleğimizi de canlandırmaya, hatırlatmaya belki onun onu da bazı iz ...belimler uyandırmaya çalışıyorsun... ...nasıl keşfettin sen bu liseyi... ...2012 yılında fark etmişsin galiba... ...nasıl bir proje kafanda uyandı... ...nasıl çalışmaya başladın? ...bu mekanı ben... ...bir şekilde... ...şansına keşfettim diyebilirim... ...o zamanlar... ...2012 yılında... ...bir arkadaşım Jessica... ...İstanbul'da... ...çalışan ekspertler için... ...bir yuva yapmak için bir yer arıyordu... ...bu Yahudilerin e, bir takım gayrimenkullerine e, bakım ve e, sahiplenen bir kurum vasıtasıyla... ...daha doğrusu o kurumun başında arkadaşım Albert Elvaşvili sayesinde <gülüyor> şansına bulduk burayı yani... E, Ne durumdaydı sen ilk gittiğinde? 2016? Burası gittiğimde ta tamamen çok iyi şekilde korunmuş olduğu gibi el değmemiş bir yerdi. Yani e, üzerine kilit vurulmuş. E, bu lise yetmişlerin sonunda galiba kapa kapanmış. Hı hı. Ondan sonra e, ve... E, ...çok iyi bir şekilde... ...el dokunulmadan korunmuş yani. Ve de yatılı bir okul galiba değil mi? Yatakhaneler evet. falan da var içinde evet. yani. Sadece gündüz eğitim olarak kullanılan bir yer değil. Aynı zamanda evet. genç erkeklerin yaşadığı bir yer. Öğrencilerin. Bir bölümü de işte yurt olarak kullanılmış. Hı hı. Ondan sonra biz gezmeye gittik. İşte burayı... Jessica'lar ...bir anaokuluna çevirmek istiyorlardı. Mekanda çok müsait dev gibi bir yer değil. Zaten o şeyde sanırım yolladığın resimde gördüğün gibi ee, kolayca küçük bir bütçeyle iyi korun iyi de korunduğu için bir eee anaokuluna çevrilebilir gibi gözüken bir yerdi. Orayı gezdik. Daha sonra bu iş gerçekleşmedi ama ben gezerken özellikle işte bu e, erkeklerin yatakhane olarak kullanıldıkları bölümde her şey iyi korunduğu için duvarlarda 70 yıllarından kalma pinap posterleri dediğimiz 70 yılların ta ki o zamanlardan Bülent Ersoy'un erkek olduğu resimlerin bile aslı olduğu Bir odaya girdik. Çünkü yani, o çocukların kendi kişisel değil mi? kendi Yani, evet, yani uyudukları, ke yattıkları, belki kendi kişisel alanlarına evet. çevirdikleri yerler böyle posterler, fotoğraflar Tabii. falan da kullanıyorlar demek ki. Öyle şeyler de Hı -hı. kullanıyorlar. Bir taraftan da işte malum yani pin-up poster dediğimiz Hı -hı. işte kız resimleri ne bileyim ben işte çe çeşitli gazetelerden kesilmiş resimlerle böyle bir duvarlar doluydu. Ondan sonra bunların o ilk gezdiğim sırada bir resimlerini çektim. Bir gün gezdik orayı yani. Ondan sonra e, bu e, 42 Maslak'ta yaptığımız sergi... ...bu ilk çektiğim resimlerden oluşuyordu. Daha sonra... Onun da adı Sahne ve Bellek'ti değil mi? Geçtiğimiz evet. geçtiğimiz sene hayata geçmiş evet, bir sergiydi. A, aynı şekildeydi. Hı -hı. Sonra bu Berlin Art Project'ten böyle bir sergi teklifi gelince bu benim aklıma geldi bir, bir şekilde bilmiyorum ıı, şuur altı mıdır nedir işte Berlin ıı, Yahudilik ıı, işte tarih derken bu bu yer aklıma geldi tekrar tekrar Alberle konuştum oraya gidip bir çekim daha yaptım. Bu sefer daha başka ıı, kareler çektim ama ne kadar çekersen çek oradaki ıı, duvardaki kalmış izler hala da aynı kalıyor kalmış olduğunu görüyorsun yani bunları sergiledik Berlin'de senin sen aynı zamanda mimarsın belki evet. Açık Radyo dinleyicilerine bunu belirtmek yerinde olur yani 1977'den beri galerilerde ve sanat kurumlarında fotoğrafları sergilenen bir fotoğrafçısın elbette ama aslında Ortadoğu Üniversitesi'nde Ortadoğu Teknik'te mimarlık eğitimi aldım mimarlık pratiğinde var zaten bütün işlerinde böyle bireyin birey ve kimlik kimliğin oluşması bellek belleğin ...oluşması, inşası... ...insanlık durumları... ...bunlarla ilgili çeşitli koşullara bakıyorsun... ...ve bütün bunları da hep mekanla... Mekan bağlamında aslında belki işte mimarlık pratiğinden de gelen bir bakış açısıyla mekan bağlamında yerine oturtuyorsun. Dolayısıyla bu senin bellekle ilgili yaptığın ilk çalışma değil. Ee, yayından önce de seninle konuşuyorduk. Aynı zamanda being there diye ifade ettin sen onu. Yani gidip böyle masa başında bir proje kavramsal çerçeve oluşturup çekmek değil de hakikaten bir yerde olmak belki oraya şahitlik etmek bu şahitliğini fotoğraflamak ve ondan sonra onları damıtarak belleğe dair bir şeyler söylemeye çalışıyorsun dediğin doğru ee, ben fotoğrafı dediğin gibi çok eski senelerde müthiş bir merak olarak başladım daha sonra e, vakit geçtikçe e, bu mekanlardaki belleklerle bir de esas gerçek hayat olan insan portreleriyle de ilgili çalışmalar yaptım biliyorsundur Tabii. belki. Yani bugünkü bugünkü konumuz onlar değil çünkü Kadir Üniversitesi'ndeki sergiden de bahsedeceğiz. Serikiste biraz daha yitik desenler, evet. bellek vesaire konularına odaklanıyor ama bunların dışında bir de hakikaten portreler, figür, evet. yani figürlere odaklandığın serilerinde var aslında. Tabii aslında bellek biliyorsun bir insan kavramı, İnsan kavramı olduğu için. Bellekte insan portreleri de bellekle de e, gelişiyor biliyorsun yani hı hı. Bir, herhangi bir e, insanın portresini eski zamandan bugüne kadar getirmesi yine bellekle ilgili. Dolayısıyla mesela <gülüyor> buna benzer e, yaptığımız projelerden biri de Beyoğlu Ben hı hı. diye bir projeydi. O bu projede e, mekanların tersine Ee, ...insanların... ...portreleri yer alıyordu... ...fakat şimdi... E, ...o Beyoğlu Ben kitabını... ...biz 2000 yılında yaptık... ...2001 yılında yaptık... Bu, ...ona baktığımızda bu sefer... ...yani mekanlardaki... E, ...hatıralar... ...ve... E, ...geçmiş bellek dediğimiz şey... ...aslında... Yaşayan insanlarda da oluyor biliyorsun. En önemli şeyimizdir yani. Ne bileyim ben senin dedenin portresinin olması yine bir bellektir. Değil mi? Şimdi bu Beyoğlu Ben kitabına baktığımızda ben ne zaman baksam epey 17 sene geçmiş üzerinden. Ondan sonra e, bir anda Beyoğlu'nda yaşayan orada yaşayan insanların portrelerini görüyorum. O da başka bir e, bellek ve Hatıra oluşturuyor insanda. Aslında senin bu Yahudi erkek lisesinde çektiğin fotoğraflarda da figür görmesek de... İnsanların e, kişisel belleklerine dair ve oranın kolektif hafızasına dair pek çok şey okuyoruz. Dolayısıyla evet. ikisini birbirinde alakası olarak düşünmek evet. aslında mümkün değil. Peki Berlin Arts de burası ne ebatta bir yerdir? 13 Ekim ile 15 Aralık arasında iki aylık bir periyotta senin sergini yeni sezona açılış sergisi olarak konumlandırıyorlar. Ve sen de... E, e, Galerinin fotoğraf sanatı ile bağını güçlendirmesine vesile oluyorsun yani kendileri böyle ifade ettikleri için söylüyorum. E ne ölçekte bir yerdir? Sen orada bir küratörle çalıştın mı? Nasıl hayatta geçti bu sergi? Biraz da ondan bahsetmek isterim. Ve de manzara ile de bir ilişkisi var. Sonra da oraya geçerim tabi. Berlin Art Project'ten daha önce konuşmuştuk onlarla bir sergi yapmak. Yapmak istediğimi belirtmiştim. Sonra bir iki sene sonra onlardan bir teklif geldi bize bir öneride bulun diye. Ben de bu serileri önerdim. Ondan sonra bu galeri gayet mekanın ferah bir yer. Hı hı. Yani nasıl bir yerdir diye sordum. Ondan sonra yani yol üstünde açık bir düzgün bir galeri. Hı hı. Ondan uluslararası sonra... sanatçıları da temsil ediyorlar. Yani ben evet. birkaç Türkiye'den sanatçı örneği verdim ama sanılmasın ki Berlin'de sadece Türkiye üzerine ya da Türkiye'li sanatçılarla çalışan bir yer. Berlin Artists Project aslında uluslararası profile evet, evet. sahip bir yer. Ee, ve daha ziyade aslında genç ve yükselen sanatçılarla projeler yapıyorlar. Evet. Ama son dönemde özellikle usta sanatçıların da sergisine yer vererek o programlarını böyle e, dengelemeye çalışıyorlar. E, peki şuna geçelim. E, manzara yani bu scenery meselesi de. Burada belirleyici. Onu nasıl kullandın? İzler elbette var. Zaten terk edilmiş bir okul. Bunun hem kişisel hafızayla hem kolektif hafızanın okunmasıyla ilişkisi de son derece net ama bir de scenery kelimesini sen çok net bir şekilde kullanıyorsun. Şimdi manzara tabii ma manzara biraz mecazi anlamda kullanılmış bir şey. Yani manzara nedir? Aslında fotoğrafın doğasında olan neyi çekerseniz çek ona manzara diyebilirsin. Yani bir Ne bileyim bir insan resmine de manzaraya baktır diyebilirsin. <gülüyor> i̇şte Yani fotoğrafın kaydettiği şeye manzara demeyi bir şekilde seç, seçtik herhalde. Diğer taraftan da manzaraya bak diye argo bir e, lafla. Yani oranın e, o mekanın halini görün. O me mekanda olan şeylerin... Hatıralarını görün manasında bir şey demek istedik herhalde. Okay, Harika. Peki bu sergi aynı zamanda senin hali hazırda İstanbul'da ziyaret edilebilen bir diğer e, serginle de fikirsel olarak bir aslında hani ilişkisellik e, barındırıyor diyelim. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir galeri. Galeri Kadir Has, K. Has diye yazılıyor. E, oranın küratörlüğünü de Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman üstleniyor. Onlar da yeni sezon açılışlarını senin serginle yaptılar. Yitik Nesne Ardında isimli e, bu sergin. Seni Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından biri olarak tanıtıyorlar ki doğru. Ve e, 25'e yakın yeni çalışman severlerle buluşuyor diye duyurmuşlar. E, 1 Kasım günü ziyarete açıldı. Geçtiğimiz haftalarda yeni yıla kadar yani 1 Ocağı kadar da ziyarete açık. Kadir As'ın e, kampüsüne yolu düşecekler. Burada görebilirler. E, Küratörlüğün de bu serginin. Hep galerinin küratörlüğünü yürüten Hasan Bülent Kahraman üstleniyor. Ve bu yapıtlarda unutulmayı yüz tutmuş mekan ve nesnelerin izleyiciyle buluştuğuna dikkat çekmiş. Yani senin aslında Berlin'de hayata geçirdiğin biraz önce konuştuğumuz evet. serginle de son derece bağlantılı. Aynı izlekten devam ediyor diyebiliriz. Bu nasıl bir sergiydi? Neler yaptın? Bu sergi e, yeni fotoğraflardan oluşmuyor aslında ama da, yeni sergilediğim bir hı hı. fotoğraf. Serisi e, 2011 yılından 2015 yılına kadar e, bizim ofis Beyoğlu'nda Beyoğlu e, dolaşırken bir de enteresan tarafı bu bu sergideki resimler iPhone'la çektiğim resimler. Öyle mi? Evet. Hepsi iPhone'da Hepsi... peki ne ebatta basıldılar merak ediyorum hep iPhone'un çözünürlükleri vesaire onlar konuşmak Çözünürlüğü bence reklamını yapıyorlar. Zaten hı hı. biliyorsun şehirde şimdi dev gibi binaları kaplamışlar. iPhone'la çekildi diye. Ee, günümüzde baskı teknolojisi de geliştiği için e, yani benim o zamanlarda bir iPhone 4S ile çektiğim resimler bunlar e, kare görüntülü 120'ye 120 boyunda basıldı ve ...sergide gelenler... iPhone'dan çekildiğini... ...duyduklarında şaşırdılar falan... ...tabii bunlar... ...mühim şeyler değil yani fotoğrafın... ...ben biraz şeyimdir... ...bazıları işte fotoğraf... ...filmdir... ...film çekmezsen fotoğraf... ...dijital palavradır falan filan... ...o tarafında değilim Hı -hı. yani... ...biliyorsun ben... ...senelerden beri moda fotoğrafı da... ...çok çektim Hı -hı. yani... Fatoş Yalın'la Türk Marikler'ine yaklaşık altı yedi sene boyunca çekim yaptık işte Kamil Şükrü'nün vizyonuna ondan sonra e, bu e, moda özellikle moda ve profesyonel çekimlerde e, endüstrinin size verdiği şeyleri kabul etmek zorundasınız. Yani yoksa ben bugün ne bileyim ben bir hala de moda çekimleri yapıyorum birkaç tane tekstil firmasına. Ben onlara desem ben kardeşim bilmiyorum ben filmden başka bir şey çekmem. İmkanı yok yani her şeyi biliyorsun yani e, dünya artık dijital bir dünya oldu. Ne bileyim bir dakika evvel Kore'de yapılmış bir olayı senin iPhone'una geliyor. ...gibi teknik gelişmeler var. Ama Dolayısıyla... iPhone'la çeksen kabul ederler mi? iPhone'la çekeceğim diye ısrar etsen de kabul etmeyebilirler gibi. Vallahi bir sürü şeyler yapılıyor böyle. <gülüyor> Tabii bunun bir taraftan da... E, e, ...yani bu Kadir Has'taki sergideki fotoğrafların... ...çekilmiş olmasının sebebi de belki iPhone olabilir. Çünkü bu fotoğraflar benim Beyoğlu'nda etrafta dolaşırken duvarlarda e, eski binalarda sağda soldukta gördüğüm beni etkileyen görüntülerden oluşuyor. E, neticede böyle bir seri ortaya çıktı. Şimdi baktığım zaman bazıların yerini bile hatırlamıyorum ben. Çünkü o, o kadar büyük bir değişim oluyor ki biliyorsun Türkiye'de. Ve sen Beyoğlu'nda yaşayan, orada çalışan He. orada vakit geçiren bir insansın. Senin aslında onlar izlenimlerin, tanıklıkların, belki o belleğin şu anda tamamen e, yıkılmakta olan belleği kayıt kayıtların diyebiliriz değil mi? Evet, o yüzden işte de bir... profesyonel bir makinedansa her an zaten telefon olarak da evet. kullandım. Bir iPhone'la onları evet. o anı dondurmuş olman tesadüfü değil. Tabii tabii. Yani e, o müthiş bir pratiklik yani. Arka cebinde taşıdığın ne bileyim yani kızların da çantasında elinde dolaştırdı şey her an her şeye hazır. E, ama bir taraftan da e, en son ağır bilmem kaç megabayt çeken yeni dijital kameralarla da moda çekimleri veya başka seri işte dediğim portre hı -hı, çekimleri hı. falan da başka şeyler oluyor. Dolayısıyla bu iPhone'la e, günlük yürüdüğün e, sokak aralarında çektiğim fotoğraflar üst üste örtüştü. Ve teknik olarak da bir şeyi yok aslında yani bir zorlaması da yok. Sadece o görüntünün iPhone'la çekilmiş olan görüntünün verdiği bir anlık bir tadı da var bence. Peki neler çekmişsin neler kaydetmişsin neleri iPhone'un belleğine atıvermişsin o anda. Belki de sonradan sergilemeyi dahi düşünmeden hani bir proje yürütmek gibi bir şeyle yöntem. Sel bir biçimde ilerlemeden aslında kaydettiğim fotoğraflar arasından yaptığım bir seçki de diyebiliriz evet. buna. Neleri kaydetmişsin ya da neleri seçtin içinden sergiye sonrasında? Neleri aslında gördün? bu bir e, kitap projesi. Hı hı. E, bunun e, Vahit Tuna ile beraber grafiğini hazırladık. Grafik tasarımını Vahit Tuna yaptı. Ve bir maketini de yaptık. Sana getirecektim hı hı. şimdi de ama unuttuk. Ondan sonra fakat işte biliyorsun e, Türkiye'deki ekonomik durumlar filan dolayısıyla bu kitabın baskısını biraz ertelemek zorunda kaldık ama neticede basılacak. E, yaklaşık bu seride 330 sayfalık bir kitap oluştu. Hı hı. Bir takım metinler de koyduk. Siz, sonra... siz mi yazıyorsunuz metinleri yoksa İ, bir takım siparişleriniz de oldu mu sipariş değil de bunlar e, çoğunlukla e, aynı konudan landscape and memory landscape çünkü yani manzara ve bellek dünyada o kadar çok ben e, internete baktıktan sonra öğrendim <gülüyor> ki <gülüyor> o kadar çok e, konuşulan bir şey ki çünkü yani bugün Türkiye'de çok yaşadığımız önemli bir konu bu. bu. Yani yarın öbür gün ne bileyim ben bir hafta sonra dönüyorsunuz ofisin olduğu yerde bir anda başka bir yere gelmiş gibi oluyorsun. Türkiye'de müthiş bir değişim yaşanıyor. Yani e, mimarlık ve işte eskiyi yıkıp yeri yeni, yeni, yeni yapmak ne kadar sağlıklı ne kadar doğru bilemiyorum ama... Tabii yolunuzu bulamıyorsunuz ben buna çok katılıyorum yani evet. Beyoğlu'nda hani ilkokul sonrası bütün eğitim hayatını sonra çalışma hayatını sosyal hayatını Beyoğlu'nda geçirmiş ve hala geçirmekte olan biri olarak adım adım bildiğim sokaklarını köşelerini bazen yolumu bulmakta zorlanıyorum. Çünkü sizin yıllarca referans noktası olarak aldığınız bir takım anıtlar köşeler değerli noktalar ortadan. ...kaybolabiliyor ve siz yönünüzü dahi bulamaz hale geliyorsunuz. O yüzden özellikle merak ediyorum. Mesela neleri kaydetmişsin sergide böyle özellikle vurgulamak istediğin... ...şöyle bir hani belleğimizde yer etmiş artık olmayan ya da... ...hala neyi ki orada görebildiğimiz şeyler var dediğin neler var? Özellikle yitik nesne ardında olduğu için serginin adı. Ne gibi yitik nesneler var? Ee, e, malum işte birkaç tane hatırladığım şeyler hı. var bir tane bir iki tanesi yıkılmış bir apartmanın merdivenleri hı hı. mesela merdiven boşluğu ondan sonra e, yine yok olmuş bir e, eski bir duvar ondan sonra e, eski bir Beyolunda çalışan gece kulübünün girişi ondan sonra e, şimdi bu kulüpler yok oldu biliyorsun e, bunun gibi Bir sürü yerler var. Bir de e, duvarlarda yapılmış grafitli resimler var. Ondan sonra... E, yani bir de e, çektiğim bir takım insanlar da var. Yalnız hı. bu sergi sergide onları koymadık. Hı hı. E, dolayısıyla işte değişen bir çevrenin eski hatıraları gibi alabiliriz. Evet. Hasan Bülent Kahraman'ın bir sözünden yani sergi için yazdığı bir metinden alıntı yaparak eklemek istiyorum. İzleyiciyi... İzleyiciye yitik bir zaman sunduğunu vurgulamış bu serginin. Ve demiş ki Sıtık Kösemen'in bu sergide yer alan yapıtları bize yitik bir zamanı sunuyor. Bunu soyut zaman üstünden değil o zamanın imleri üstünden hatırlatıyor diye belirtmiş. Kaybolmuş binalar biraz önce sen de değindin. Evet. Yıkılmış duvarlar, yitik ve yeniden bulunacak nesneler, okunmayan yazılar, dökülmüş boyalar belki işte grafitilerin de olduğu evet. yerlerde. Evet. Mekanizleri bize ortak bir belleğin kişisel planda nasıl okunacağını gösteriyor aslında senin bu Yahudi erkek lisesi için yapmaya çalıştığın şeyle çok benzerlik taşıyor hepimize ait olan geçmiş bu yapıtlarda kişiselleşmekle kalmıyor bizi çağrışımlarla yaşanmış ama yitirilmiş bir zamana çağırıyor. Demiş modernlik sonrası bir dünyanın yıkıcı ama şiirsel somut ama kırılgan çok kalıcı ama uçucu görselliğini getiriyor diye de sözlerini tamamlamış bu şiirselliği o yüzeylerde çok görüyorum ben yani evet. meseleyi böyle bellekten oradaki bir izi, izi peşine düşmekten biraz çıkarttığımız zaman yine de kendi içinde müthiş kompozisyonlar müthiş bir sembolizm ve şiirsellik barındırıyor aslında çalışmaların. Bunun hakkında ne demek istersin? Yani bağımsız olarak sende ilginç bir göz diyeyim ona. Evet. Öyle bir göz var ki hakikaten böyle o yüzeyleri görüntülediğin zaman bambaşka kompozisyonlar ortaya çıkartıyorsun. Şöyle bir örnek vereyim ben. Benim en, benim en önem verdiğim şeylerden biri de mesela evdeki eşyalar. Şimdi son zamanlarda bir sürü İnsanın evinde bazı gözlemlediğim şeyler var. Mesela evi yeniden dekore edelim. Ya tamam da bir, bir yerden bir hatıra kalmayacak mı? Yaşamışlık ne olacak? Ha, bu eski de bunu atalım, yenisini alalım. Şimdi böyle hayat böyle değil aslında. Yani e, bunun örneğini en iyi örneğini biliyorsun dünyada işte İtalya'da görüyorsun. Yani hiçbir yere dokunmak yok. Bırak yeni şehir yapacaksan biraz dışarıda yap eski yer olduğu gibi kalsın yani eskiyi yıkıp üstüne yeniyi yapmak <gülüyor> ne getiriyor ne götürüyor orası Bel, son derece belleği götürdüğü kesin <gülüyor> evet evet işte o <gülüyor> bellek tabi işte Dediğimiz gibi çevreyle ilgili bir şey. Çok. Peki, e, bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Sıtkı Kösemen hariçten sanat programında konuğumdu. Sıtkı çok teşekkür ediyorum sana. İki sergin özelinde aslında bellek konusuna odaklandık. İlki Berlin Arts Project'te 15 Aralık'a kadar devam eden kişisel sergin. İkincisi ise İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki galeri Kadir Has'ta... ...yine bir ocak'a kadar devam eden ikinci bir kişisel sergin İstanbul'a bakıyor, Beyoğlu bölgesine bakıyor... Sıtkı çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. hazırlayan bir sunan Çelenk Vakfı Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.